Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina Men yehdihillahu fe la ve men yudlil fe la Ve eşhedü en la ilaha illallah la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh Emma ba'd fe inne'l estahal hadisi kitabullah ve hayral hadi ve ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bil'â ve kulle bid'atın zalâle ve kulle zalâletin finnâr riyaz Salih'in şerhinde 107 Noğlu hadisteyiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın azatlı kölesi Ebu Abdillah, Ebu Abdurrahman da denir. Sevban radıyallahu anh'ten. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bol bol secde etmeye bak. Çünkü Allah'a yaptığın her secdeye karşılık o mutlaka seni bir derece yükseltir ve bir günahını siler. Bunu Müslim sayhinde rivayet etmiştir. Daha önce geçtiğimiz hafta geçen Rabia bin Kab el-Eslemi radiyallahu anh tengeyen rivayette de o Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan kendisinden bir şey iste demesi üzerine cennette seninle birlikte olmayı istiyorum demişti. O zaman da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o halde secde etmek suretiyle kendin için bana yardımcı ol buyurmuştu. Burada da aynı konu işleniyor. Yani Allah katında kişinin derecesini yükselten ve günahlarının silinmesine sebep olan şeylerden birisi secde. Yani burada da yine secde ifadesiyle namazın küllü kastedilmiştir. Yani secde tek başına yapılmaz normalde tilavet secdesi hariç. Burada çokça namaz kılmaya bir teşvik var, me meşru olan namazları artırmaya. Yine secde, diğer bir hadiste bildirdiği gibi kulun Rabbine en yakın olduğu haldir. Ve burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam duayı artırmaya teşvik ediyor. E, buradaki dua ile de kastedilen mesela e, bazı arkadaşlarımız şöyle soruyorlar, işte secdede dua nasıl yapılacak, Arapça bir dua mı, Türkçe bir dua mı diye. Secdede yapılacak zikirler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabit olan zikirlerdir. Geçen hafta bunların bazısını zikretmiştik. İşte Subhane Rabbiyel Ala zikri. Ondan sonra Subuhun Kutusun Rabbul Melaketi ve Ruh zikri. Bu gibi zikirleri yapar kişi. Yani dil bu zikri yaparken kişi gönlünden arzuladığı şeyi geçirir. Yani duası bu şekilde olur. Yani kişi secdeyi uzatır. Dili bu zikri çokça yapar bu secdede. Secdeyi uzun tutar. Rükuyu, secdeyi yani uzatır. Uzatmakla kastedilen bu. Duasını da gönlünden geçirir. Bu aynı e, diğer bir hadiste. Ebu Davud'un hasem bir Risnat'la rivayet ettiği hadiste. Sahabeden birisi Allah Resulü Aleyhisselatü'nü. Ama duamın ne kadarını sana salat etmeye ayırayım ey Allah'ın Resulü diyor. İşte üçte biri olur mu diyor. Artır diyor. Üçte ikisi işte ikisini yapayım, ayırayım salat diyor. Yani sadece dua ederken sadece salat okumak. Tamamen Peygamber Aleyhisselatü ama salavat okumak. Tamamını yapayım diyor en sonunda o sahabi. Tamamını yaparım, yani tamamını salavatla geçiririm bu duamın dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, İzen yukva hemmik buyuruyor. Yani işte o zaman yani duanın tamamını bana salat etmeye ayırırsan, Gönlünden geçenlere kafi gelinir. Yani Allah senin gönlünden geçenlere kafi gelir diyor Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam. Yani salat dua demektir. Namaz yani salat Arapçası salattır bu kelimenin. Namazın kendisi aslında bir dua'dan ibarettir. Kıyamı, kucuratı, rukusu, secdesi yani kişi bunları Sünnet'e uygun bir şekilde yaptığı zaman, Sünnet'te gelen zikirleri de yerine getirdiği zaman bu namaz boyunca aslında Rabbin'e dua etmektedir. Secde anı kulun Rabbine en yakın olduğu an olduğu için e, hatta yakınlığı daha da artırmak isteyenlere Allah Azze ve Celle her gece dünya semanına nüzul eder. Gecenin son üçte birinde buyuruyor. İsteyen yok mu vereyim, bana sığınan yok mu onu sığındırayım. Yani dua eden yok mu duasına icabet edeyim diyor. Demek ki kulun aslında Rabbine en yakın olduğu anlardan birisi gecenin son üçte birinde yapılan secde anı Daki haldir. Yani işte bu secde gece namazı özellikle. Burada kul Rabbine en yakın olduğu andadır. Allah Azze ve Celle'nin dünya semağına bizim keyfiyetini bilmediğimiz bu şekilde nüzul ettiği ve duaları e, icabet için kullarını adeta davet ettiği e, bir andır. Burada kişi dili secde zikirlerini yaparken gönlünden geçenlere Allah kâfi gelir inşallah. Burada işte e, böylesi bir teşvik var. Yani secdeleri artırmaya, Allah Azze ve Celle'ye yakınlığı artırmaya. Diğer bir hadiste Ebu Safa Abdullah bin Buzr El Eslemi radıyallahu anh, anlatıyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki insanların en hayırlısı, en kârlısı ömrü uzun ve ameli güzel, ola güzel olandır. Bunu da Tirmizi rivayet etmiş ve Hasen olduğunu söylemiştir. İnsanın en kazançlısı budur. Çünkü insan ne kadar çok yaşar, Allah'a ne kadar çok ibadet ederse, yani eğer ibadet ehliyse, salih amel sahibi birisiyse, tevhid ehliyse, bu kimse yaşadığı müddetçe, yaşadığı anlarını kendi lehine çevirir. Allah Azze ve Celle'ye yakınlığını artırır. Ömür insanın elinde olan bir şey değil. Yani bunlar... Allah'ın takdir ettiği miktarlardır. Yani herkesin yaşayacağı ömür, alacağı nefes bellidir. Bu insanların elinde olan bir şey değil. Yani kısa bir ömür takdir edilmiş olabilir veya uzun bir ömür takdir edilmiş olabilir. Fakat burada bize düşen şey, yani insanın mükellef olduğu kısım, yani şer'i takdir ile muhatap olduğu kısım, amelinin güzel olmasıdır. Yani kişi ne kadar yaşayacağını bilmez. Az mı yaşayacak, çok mu yaşayacak? Bunu bilemez. Bu kevni bir takdirdir. Yani buna insanın bir müdahalesi söz konusu değildir. Ama bu ömür içerisinde nasıl amel edeceğin tamamen senin elinde. Ya lehine çevirirsin, ya aleyhine çevirirsin, ya gafletle geçirirsin. Ee, i̇şte bunları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu anları, kişinin içinde bulunduğu anı hayırla geçirmesine, salih amelle değerlendirmesine teşvik etmiş oluyor. Yine ömrü uzatmayla ilgili, ee, rızkının bol, ömrünün uzun olmasını arzulayan Sıla-i Rahim yapsın buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadiste işte herkesin ömrü eceli geldiği zaman ne bir an ileri alınır, ne de geri bırakılır. Ayetiyle çelişmez mi? Gibi bir soru gelebilir insanın aklına. Bu da kaderle ilgili bir mesele. Yani kevni takdir mi, şer'i takdir mi kısmı. Demek ki insan Rızkının bol olmasını istiyorsa, rızıklar takdir edilmiştir halbuki. Rızkının bol olmasını istiyorsa, <gülüyor> ömrünün uzun olmasını istiyorsa, sıla Rahim yapsın. Yani e, Müslüman olan akrabasıyla bağlarını kuvvetlendirsin. Onların haklarını e, yerine getirsin. Yine Müslüman kardeşleriyle ilişkilerini düzgün yapsın, bağları koparmasın. Bunu yapan kimseye rızkının bollaşması, artması ve... Ömrünün uzaması vaat edilmiştir bu hadiste. Burada o kevni takdirle çelişki söz konusu değildir. Yani hadis aynen zahirinde geçtiği gibidir. Bazıları tevil etmiş, i̇şte, rızkı bereketlenir, Yani artmaz ama bereketlenir gibi. İşte, Ömrüde bereketlenmesi şeklinde açıklamışlar. Bu tevildir. Böyle bir tevil için yine e delil gerekir. Burada Nas'ın zahirinde, hadisin bu sayı hadisin zahirinde geçtiği gibi durum. Bukhar ve Müslim hadisidir bu. Olay şu şekilde. Allah Azze ve Celle ezelde bütün mahlukatın takdirini yazmış, kaleme yazmasını emretmiştir. Kalemde kıyamet gününe kadar olacak her şeyi yazıp kalem kurumuş, defterler dürülmüştür. Bu sadece Allah'ın ilminde olan bir bilgidir. Kıyamet gününe kadar olacak her şeyin ilmi yalnızca Allah'ın katındadır. Levh-i mahfuzdadır. Ondan sonra insanoğlu anne rahmine düştüğü zaman, yani ruh üflendiği zaman, 120 gün doldurup da ruh üflendiği zaman kendisine dört şeyinin yazılması emrediliyor. Rızkı, eceli, dünyalık, cennetlik mi, cehennemlik mi, dünyadaki ömrü bunlar yazılıyor. Meleğe emredilir. Melek Allah Azze ve Celle'ye sorar. Ne yazayım bu kula? İşte ömrü ne kadar olacak? Eceli ne olacak? Rızkı ne olacak? Cennetlik mi? Cehennemlik mi? Bu dört şey anne karnındayken ruh üflendiğinde meleğe bildirilir ve yazılır. Fakat şarta bağlı olan bir kader var. Yani burada bildirilenin dışında Allah'ın yine ezeli ilminde sabit olan. Mesela eğer bu kul... Slayrahim Rahim yaparsa şu kadar daha ömrü uzayacak veya şu kadar daha rızkı artacak diye şartlı bir takdir vardır ki burada bildirilmez o. Bu Allah'ın yine ezeli ilminde o e, insanların ve bütün mahlukatın kaderlerinin yazıldığı levh-i mahfuzda saklı bir ilimdir. Allah dilediği zaman bunu bildirir ve o kulun e, ömrü uzar. Demek ki insanın kevni olarak anne kandayken takdir edilen ömür ve rızkı miktarıma kendisinin yaptığı bir takım fiillerle, amellerle bunlar kendisinden savulabiliyor veya uzatılabiliyor, artırılabiliyor. Mesela istiğfar, hakimin müstedrekinde rivayet ettiği bir hadiste istiğfar çok önemli bir şey. Yani Allah Azze ve Celle'den bağışlanma dilemek, istiğfar en düşüğü, hüzün olan, yani insanı kederlendiren şeyler olan 70 tür belayı daha inmeden karşılar buyruluyor hadiste. İstiğfar. Yani Allah'tan bağışlanma dilemek. Bu, bu da bu şekilde. Yani ona yazılan bela, musibet vardır. Eğer istiğfar etmezse o başına gelecek. Sıla-i Rahim yapmazsa ömrü burada bitecek. Sıla-i Rahim yapmazsa rızkı şu kadar kalacak. Ama o şartlı olan takdirle yani Allah'ın ezelde yazdığı ezelden bilicidir. Eğer kul bunu yaparsa yani burada e, şer'i boyut giriyor bakın. Kula bir dileme bırakılmıştır. Cüz'i ihtiyar dediğimiz cüz'i dileme dediğimiz e, bir ihtiyar bırakılmıştır. Eğer bunu yaparsa işte o da başına gelecek. Yani bu bela kendisinden savulacak e, gibi e, bu şekildedir e, kaderle ilgili imanımız. Demek ki bu Hadiste bildirildiği gibi Sıla-i Rahim gibi bazı ameller kişinin ömrünün uzamasına sebebiyet verir. O halde hadise tekrar döndüğümüz zaman şerhinde olduğumuz hadise insanların en hayırlısı en kazançlısı yani ömrü uzun ve ameli güzel olandır. Demek ki insanın ömrü uzatabilmek için Allah'ın takdirinde takdir ettiği kadarıyla uzatabilmesi için Sıla-i Rahim yapması emredilmekte. Bunu yaptığı zaman ömrü uzar. Geriye ikinci şık kalıyor. Ömrün uzadığı zaman da yani ömrünü artık salih amelle, güzel amelle değerlendirmek. Evet. Uzun ömür bazen kişi için zararlı, kendi aleyhine ve şerli olabilir. Nitekim Allah Azze ve Celle, Ali İmran Suresi 178. ayetinde mealen şöyle buyurur. İnkar edenler zannetmesinler ki kendilerine mühlet vermemiz onlar için daha haylıdır Yani böyle zannetmesinler. Onlara ancak günahlarını artırmalar için fırsat veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Kafir iyilik yapar veya fasık, münafık, yani nasipsiz kimseler. Bunlar da iyilik yapar dünyada. Ve buna karşılık belki bunların da ömrü uzayabilir. Ama bunların ömrünün uzaması... Onların hayrına değil. Mesela e, sahabeler bazı kimseleri soruyorlar şey Ai bin Hatime Hatim Hatime Ta meşhur cömert kimselerden biri ama şiir güzel ölmüş kimse. Adi bin Hatimin babası. E, Cömerli ile de, Arap aleminde o zamanki Araplarda çok meşhur birisi Hatimet Tahi diye. Adi bin Hatim babasının durumunu soruyor. Yani bu çok cömertti. İşte gelene geçene yemek yedirir. Yani çok hayır yapan bir kimseydi. Bu bir karşılık alacak mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki o zaten karşını aldı diyor. Çünkü o insanlar tarafından cömert olarak zikredilmeyi istiyordu. Ve insanlar onu cömert olarak zikrettiler de. Yani cömert dili halen de böyle kısa kitaplarında falan halen anlatılır Hatimet Tayin'in cömertliği. O bunu aldı, dünyada karşılığını aldı. Allah ona imkan verdi. Yaptığı iyiliğin karşılığını dünyada aldı. Allah katında bir şey kalmıyor. Yani bazen kafir olan, müşrik olan birisi dünyada iyilik verişler de bunu karşılığını dünyada görsün diye Allah ona mühlet verebilir. İnsan, yani böyle bir insan yaptığı iyiliğin karşılığını mutlaka görür. İster demek ki kafir olsun, ister Müslüman olsun, iyilik yapan bunun karşılığını görür. O zaman şu ayeti daha iyi anlarız. Zilzal suresinin son ayetleri. Kim zerre kadar hayır yapmışsa karşılığını görür. Kim zerre kadar kötülük yapmışsa karşılığını görür. Bu ister mümin olsun ister kafir olsun karşılığını görür. Ama dünyada ama ahirette. Bazı fiiller vardır ki, sıla Rahim geçtiği için e, az önce, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. E, i̇ki tane günah var diyor. Bu günahların cezasını diyor Allah Azze ve Celle kesinlikle ahirete bırakmadan dünyada verir bunun karşılığını diyor. Bu Sıla-i Rahim'i koparmak, akrabalık bağlarını koparmak ve taşkınlıktır diyor. Kişi dünyada taşkınlık yapmaya görsün. Yani hududu aysın, e, sınır tanımaz olsun, ne Allah'tan korkar ne kuldan utanır şekilde bir taşkınlık yapsın. Bu mutlaka karşılığını dünyada görür. Allah bunu ahirete bırakmaz diyor. Diğeri de akrabalık bağlarını koparmaktır diyor. İşte bu iki günah kadar diyor, e, ahirete ertelenmeye ertelenmemeye layık olan başka bir günah yoktur böyle bir de. Bazı e, fiiller, Müslümandan bile sadır olsa, mesela bunun gibi fiiller, Müslümandan bile sadır olsa karşılığını kişi dünyada peşinende bulabilir. Yine Başka bir hadis-i şerifte, Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği hadiste, kişi, mümin olan kimse bir hayır işlediği zaman bundan dolayı övülürse, bu ona peşin bir karşılıktır buyrulur. Peşin bir müjde. Yani hayır işliyor, bundan dolayı da övülüyor. Bu peşin bir ecir oluyor. Eğer bu kimse imanıyla göçerse, salih amel ile göçerse, hem dünyada karşılığını almış olur, hem de ahirette buna karşılık vardır. Hem dünyada bir güzellik vardır iman edenlere, hem ahirette bir güzellik vardır. Bazısı da vardır ki hayırlar işlemesine rağmen insanlar tarafından takdir edilmez. Allah onu onunla imtihan eder. Karşılığını Allah ahirette bol bol ona verir. Bazısı da işte bütün karşılığını dünyada peşince alır. Özellikle riya ile amel edenler. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği uzunca hadiste Üç kişi getirilir, birisi Ya Rabbi ben senin için cihad ettim der Ve senin yolunda öldürüldüm der Şehit olduğunu iddia eder Allah Azze ve Celle ona sen yalan söyledin İnsanlar ne kadar kahraman Cesurca savaşıyor desinler diye sen bunu yaptın Ve sana böyle dediler Yani karşını aldın Benden alacağım bir karşılık yoktur Buyurur ve bu cennete sürülür Bir başkası Kur'an okuyucusudur İlimle meşgul olan kimsedir. Ben senin için Kur'an okudum ya Rabbi der. O da sen yalan söyledin. İnsanlar sana ne kadar güzel Kur'an okuyor, ne kadar ilim sahibi. Böyle desinler diye sen bunu yaptın ve dünyada bunun karşılığını aldın. Sana bizden bir karşılık yoktur denir. Ve bu kimse ateşe sürülür. Bir diğeri de c harcamalar yapan, infak eden kişidir. Ya Rabbi ben senin için harcamalar yaptım der. Allah Azze ve Celle'ye de yalan söyledin. Seni insanlar ne kadar cömert desinler diye bunları yapıyordun. Ve sana bunu dediler. Git karşılığını onlardan alabiliyorsan al. Sana bizde bir karşılık yoktur denilir. Ve bu kişi de yine cehenneme sürülür. Yani e, amellerde şeriatın, Muhammed ve Vesselam'ın meşru kıldığı sınırları gözetmek şart olduğu gibi. Yani Allah onu alemlere rahmet olarak göndermiştir. Ve onu iman edenler için, Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için her fiillerinde en güzel örnek olarak göndermiştir. İbadetlerini, Allah'a kulluğunu, insanlarla ilişkilerini, yani her fiilini Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a ittiba ederek onun sünnetine uyarak yapan zahirinde buna uyduğu gibi, batınında da yani iç aleminde yalnız Allah'ın bildiği o kısımda, yani kalbin fiillerinde de sadece Allah'ı birleyerek bu amellerini yapan kişi için büyük ecirler vardır. Ama zahirinde sünnete uyan, riayet eden ama şu batınında riya karıştıran, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizin hakkınızda en çok gizli şirkten korkarım. O riyadır. Şirk benim ümmetimin içerisinde, karanlık bir gecede, zifiri karanlık gecede siyah bir karıncanın siyah bir kaya üzerindeki adımlarından bile gizlidir buyurduğu şey bu. Yani hepimizin düşmesi muhatap olduğumuz, düşmekle muhatap olduğumuz bir tehlike bu. Yani iman etmekle iş bitmiyor. Bilakis bu imanı son nefese kadar muhafaza etmekle mükellefiz. Açığından da gizisinden de şirkin korunmakla mükellefiz. Çünkü Şirk bulaştı mı bir amele, o ameli iptal eder. Allah Azze ve Celle şirk bulaştırılmış ameli kabul etmez. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği kutsi hadiste Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, ben e, kendisine ortak koşulanlar içerisinde şirk e, ortağı en ihtiyaçsız olanıyım. Kim benim için işlediği, yani Allah için işliyor, benim için işlediği amelinde bir başkasını ortak koşmuşsa, ben o kimseyi o ameliyle baş başa bırakırım, benimle bir alakası kalmaz buyuruyor. Yani Allah kendisine sadece halis kılınan ameli kabul eder, zahiren veya batinen bir şekilde ortak bulaştırılmış bir ameli kabul etmeyeceğini bildirmiştir. İşte Allah Azze ve Celle'nin hem mütevatir hadislerde de bildirildiği üzere hem Kur'an-ı Kerim ayetlerinde bildirildiği gibi mesela Nisa 48 ve 116. ayetlerinde bildirildiği gibi Allah şirki asla affetmez. Bunun dışındakileri ise yani şirkin altında kalan günahları ise dilediği kimseyi için bağışlar. Ayetinde işte şirke bulaşmayan kimseleri affedeceğini bildirmiştir. Ne kadar günah büyük olursa olsun şirk üzere ölmesinde yani insanlar tevhid zanneder üzerine cenaze namazını kılarlar toprağa gömerler fakat o Allah'ın huzuruna bir müşrik olarak çıkabilir. Niye? Zahirinde tevhid ile amel etmiştir ama da iç aleminde Allah'tan başka gayeler onun kalbini kaplamıştır e, tamamen kaplayıncaya kadar ve Allah korusun şirk üzere ölmüş olabilir. Yani Müslüman olarak zahirde, Müslüman olarak gömülmesine rağmen. Yine e, bunun zıttı da yani e, zahirde işlenen şirke gelince pek çok kimse Müslüman niyetine, kabre gömülüyor. Arkasına cenaze namazı kılınıyor, yıkanıyor, Müslüman mezarlığına gömülüyor. Fakat bu adam hayatı boyunca Allah'tan başkasına yalvarmış. Yani İslam dejenere edilip bidatler sokulunca, hurafeler sokulunca Allah ile beraber başkasına yalvarıyor. Yani bunu din ediniyor. Tarika veya şiaların yaptıkları gibi veya bazı cahil Müslümanların yaptıkları gibi. Dinini en büyük gayesi edinmediği için dinini doğru bir şekilde öğrenmeye değer vermiyor. Sahih kaynaklardan dinini öğrenmeye bir kıymet vermiyor. Ne olursa olsun din değil mi hepsi Allah diyor diyerek rastgele yollar tutuyor. Gidiyor saptırıcılarının birinin eline düşüyor ve buna... Din diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendileriyle harp etmek üzere görevlendirildiği kimselerin dinini İslam zannediyor. İbrahim Aleyhisselam'ın dininin kantılar düşünün. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gönderildiğinde İbrahim Aleyhisselam'ın dininin kanıtları üzerindeler. İbrahim Aleyhisselam nasıl niteleniyor Kur'an-ı Kerim'de? Tevhid önderi, tek başına bir ümmet, tevhide haykıran bir peygamber. Ve onun milletine uy diye Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a dolayısıyla e, ümmetine de emrediliyor. İbrahim'in milletine uy. İbrahim'in milleti. O zaman düşünün. Yani ilk Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nübüvvetle gönderildiğinde İbrahim'in milletine uyduğunu zanneden bir toplum var. Ama Allah Azze ve Celle bu topluma müşrik diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı onlara La İlahe İllallah deyin ki kurtulun diyerek bir hatırlatma yapması için gönderiyor, inzar etmesi, uyarması için gönderiyor. Bu uyarıdan sonra da harp başlıyor. Harp. Bu harp başladığında, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle bir söz söylüyor ki, kendilerini Müslüman zanneden bu topluma, yani kendilerinin İbrahim Aleyhisselam'ın dininde olduğunu zanneden ve aslında pek çok hayırları da olan bir topluluk. Yani Kabe'nin perde darlığını yapıyorlar, haccı yapıyorlar, işte düşkünlere kol kanat geliyorlar, iyilikleri var. Din için yapıyorlar bunu. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın dini o, o üzere olduklarını zannettikleri için yapıyorlar bunu. Ve düşünün, Bedir Harbi başladığında, yani iş savaş boyutuna geldiğinde, yani bu tebliğin e, uyarmanın fayda vermeyip de, insanlar Allah'tan indirilene uymadığında, bu insanlar karşı karşıya geliyor. Yani La İlahe diyen cennete, demeyen ise ebedi olarak cehenneme gidecektir. Peygamber ve Vesselam'ın tebliği bu. Bu kavim Allah'a ibadet eden bir kavim. Ama Allah'a ibadetlerinde aracı kılan bir kavim. Yani Lat, Uzza, bunun gibi putları araştırdığınızda bunların aslında salih kimseler adına dikilmiş putlar olduğunu görürsünüz yani kalmlerinin salihleri. Hacılara yemek yediren, Allah için yemek yediren kimseler, salih kimseler. Fakat bunlar ölünce şeytan bunları saptırmış. Hani dedik ya dinini gaye edinmeyen, ahiretini gaye edinmeyen, bu konuda gaflet eden kimselerin oyuncağı olur insanlar. Şeytanın oyuncağı olur bu insanlar o zaman. Yani iş, şu hedefi yani ihlası sağlamak. Allah için samimi olmaktan geçer. Bunlar Allah için sanmi olmamışlar. Dinlerine gereken önemi vermemişler. Amr bin e, Huzayi, Amr, -Huzay, Amr bin Luhay el-Huzayi gibi birileri dinde bir takım bidatlar çıkarmışlar ki şirk boyutuna bidatlar. Mesela bunlar dedik ki haccı yapan kimseye tavaf yapıyorlar. Sahih-i Müslim'de e, hac babına bakın. Tavaf yaparken şöyle diyorlar. Lepek, Allahümme Lebek. Yani Allah'a sesleniyorlar. Buyur ey Allah'ım buyur. لَبْبَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكْ Buyur ey Allah'ım, senin bir ortağın yoktur. Bunu söylüyorlar. İlla şerikelek ifadesini ekliyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam keşke şurada sussalardı diyor. Onlar hac, tavaf yaparken. Keşke şurada sussalar. İlla şerikelek diyor müşrikler. Yani ancak bir ortağın var ki, يَمْلِكُهُ وَمَا ve mamelek. Onun sahibi de, onun sahip olduğu şeylerin de Rabbi sensin. Ona da onun elindekilere de sahip olan sensin diyorlardı. Yani Mekkeli müşrikler demek ki nasıl ortak koşuyormuş? Ya tamam biz bu Allah'ın ortağıdır diyoruz ama biz buna bir şey aslında atif etmiyoruz. Onun sahip olduğu her şey de Allah'tan diyoruz, Allah'ı inkar etmiyoruz ya. Mekkeli müşriklerin şirki buydu işte. Uluhiyet. Uluhiyet. Yani ibadet tevhidini yerine getirmemeleri. Rumubiyetle ilgili bir konuda sıkıntıları yok. Yani yaratan Allah. Gökten yağmuru indiren Allah, gözlerimizi görür kılan, kulaklarımızı işitir kılan Allah dilerse bunu alacak olan da Allah. Fayda ve zarara malik olan Allah. Ama bunlar vesile diyorlardı. Yani Allah İbrahim Aleyhisselam'ın dilinde kavmine ibadette Allah'ı birlemelerini emretmişken o kavimleri saptırmışlardı. Yani Allah'tan başkasına da ibadeti sunar olmuşlardı. Duada Allah'tan başkasına seslenir olmuşlardı. Adaklarında Allah'tan başkasını ortak eder hale gelmişlerdi. vesaire. Yani bir takım e, ortaklar koştular. Bakın bu zahire çıkmış bir şirk. Az önce biz riyadan bahsederken gizli şirk ya, niye gizli? Çünkü kul ile Rabbi arasında sadece. Aslında zahirde Allah'tan başkasına seslenmiyor. Allah'tan başkasına secde etmiyor ama kalbinde insanların övgüsü var. Bu yüzden yalnız başına namaz kılarken rastgele bir namaz kılıyor. İnsanların yanında namazını süsleyerek kılıyor. Çünkü sadece Allah'ın bildiği yerde ortak koşuyor. İnsanların beğenmesini de istiyor. Allah'a ibadet etmesine rağmen Allah ile beraber başkalarının beğenisini de arzuluyor. Bu işte gizlideki şirk. Gizlideki şirk sen dünyada yani Müslüman gibi muamele görsen de Allah katına müşrik olarak Allah'ın huzuruna çıkacaksın demektir. Tehlikeli. Yani şirkin büyük şirk, küçük şirk diye demek ki dünya hükümleri için. Yoksa Allah'ın huzurunda Allah'a gizli bir şey yok. Yani Allah için büyük küçü yok. Allah'a ortak koşmak tehlikeli bir şey. Bunlarınki ise zahire çıkmış bir şirk idi. Yani şu batınlarında olan şeyi aleni olarak yapıyorlar. Yani bunlar hayırda önderlik etmiş, öncülük etmiş kimseler, Allah'a yakın kullar. Dolayısıyla ibadetin bir kısmını bunlarda hak ediyor. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah katındaki derecesini, makamını, yüksekliğini inkar eden söz konusu olabilir mi? Olamaz. O alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Fakat alemlere kıble olarak gönderilmemiştir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam secde secde edecekleri zaman secde bir ibadet secdede de kıble olarak gönderilmemiştir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir kimse Kabe yerine yani en az Kabe kadar değerli olan hatta belki Kabe'den de daha değerli olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a secde edeyim dese bu şirktir dua duanın kıblesi yalnızca Allah'tır dikkat edin Duanın kıblesi yalnızca Allah'tır. O yüzden semaya ellerinizi kaldırırsınız. Allah semadadır. Semaya ellerinizi kaldırırsınız ve sadece Allah'a seslenirsiniz. Kim duasında Allah'tan gayrını karıştırırsa bu hitapta o ortak koşmuş olur. Tıpkı secde nasıl yalnızca Allah'ın hakkı? Allah kıble olarak Kabe'yi tayin etmiştir. Allah tayin ettiği için biz Kabe'ye yönelerek namaz kılıyoruz. Dua için kıble olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tayin edilmemiştir mesela. Biz bu yüzden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yönelerek dua edemeyiz. Duanın tek kıblesi vardır Allah Azze ve Celle. Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde bu yüzden yalnızca kendisinden istekte bulunmasını istemiş ve şöyle buyurmuştur. لَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اِلٰهَا اَخَارُ Allah ile beraber başka bir ilaha seslenme. Yani kim Allah ile beraber... Başka birisine seslenirse onu bir ilah edinmiştir. İster kabul ister kabul etmesin. Allah Azze ve Celle ona ilah diyor. Duasında başkasına seslendiği zaman. İşte Mekke'nin müşrikler bunu yaptılar. Dualarında mesela şu telbiyede söyledikleri gibi. Yani ancak bir ortam var ya Rabbi. Onun da sahibi sensin, onun sahibi olduğu şeylerinde sahibi sensin dediler. Böyle ortak koştular. Yani Allah'a ibadet eden bir topluluktu. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam işte böyle bir kavme... Tevhidi tebliğ etmek üzere gönderildi. Zaten ibadet etmekte olan, zaten Allah'a kabul etmekte olan. Yani Allah'ı inkar eden bir topluğa gönderilmedi. Allah'a itiraf eden, kabul eden ama ibadette onu birlemeyen bir topluğa gönderildi. Nihayet Bedir Savaşı'na gelindiğine, yani Mekke'den Medine'ye hicret vaki olmuş. Müşrikler yaptıkları eziyetler sebebiyle Müslümanlar artık dayanamaz olunca Mekke'de Allah hicret etmelerine izin vermiş. Medine'ye hicretten sonra Müslümanlar kuvvetlenince Bedir harbinde müşriklerle yani İbrahim Aleyhisselam'ın dininde olduklarını zanneden müşriklerle savaş pozisyonunda karşı karşıya gelmişlerdi. Bakın bu ibare önemli. Ebu Cehil o zamanki müşriklerin önderi. Diyoruz ki bunlar kendilerini İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzerinde zannediyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzerinde zannediyorlar ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bunun için mücadele ediyorlar. Sal suresi 5. ayetine bakın. İlahları tek bir ilah mı yaptı? Son dinde biz böyle bir şey duymadık. Yani din namına reddediyorlar kelime-i tevhid sözünü. Biz dinde böyle bir şey duymadık. İlahları tek bir ilah mı yaptı diyorlar. Sal suresi 5. ayet. Yani bir din üzerinde olduklarının inancındalar. Bu yüzdendir ki Ebu Cehil ellerini açıyor, Bedir'de Allah'a dua ediyor. Şöyle, Ya Rabbi, kardeşlerin arasını ayıran, anneyle oğlun, babayla oğlun arasını ayıran şu adamlara karşı bize yardım et. Ebu Cehil'in Bedir savaşında Allah'tan yardım istediği dua bu. Allah'tan istiyor, Dini bir değer namına istiyor. Sıla-i Rahim. Mesela akrabalık bağlarını koparmak. Şimdi düşünün. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam davet dini yaptığı zaman var mı böyle bir şey akrabalık bağlarını koparın diye? gönlünde böyle bir şey yok. Ama eğer araya din farkı girerse, La İlahe İllallah'a aykırı bir şey girerse, baban da olsa, oğlun da olsa, kardeşin de olsa, akraban da olsa bizim dostluğumuz, düşmanlığımız tamamıyla kendi tercihimizden değil Allah azze ve celle için olmak zorunda. Kim bundan başka bir şey yaparsa Allah'tan başka bir şey için sevmiştir. Allah'ı sever gibi sevmiştir. Biz sevgimizi Allah için kılmak zorundayız. Sevgide tevhid. Bakara 165. ayetini ve devamını okuyun. Onlar Allah'tan başka nidiler, denkler edinirler de onları Allah'ı sever gibi severler. Allah'ı sever gibi sevmek ne demek? Allah falancayı sevmemeni emrediyor. Eğer Allah böyle emrediyor da ben yine de onu seviyorum demektir. Bakın bu. Allah bunu yasaklıyor ama bunu işleyene de şöyle şöyle tehditler e, gayidinde bulunuyor. bulunuyor ama ben yine de bunu işleyenlere karşı e, aramı sıcak tutarım demektir. Sevgi, sevgili insan Allah, Allah'a ortak koşabilir. Bundan sakınmalı. Demek ki biz sevgimizde hür değiliz. Kuluz biz. Yani biz hür gibi davranamayız. Biz kuluz. Eğer sadece Allah'a kul olmazsak, Allah'tan başka pek çok ilahın olur da farkında olmaz. Abd, Allah'a kul olmak, sadece sevgini Allah için halis kılmaktır. Allah'a rağmen bir sevgi olamaz. Yani ben hem Müslümanları severim, hem müşrikleri severim. Hem Sünne elini severim, hem bidat elini severim diyemez bir kimse. Kim bunu derse bu sevgide ortak koşmadır. Korku ve diğer e, tevhidle ilgili hasletleri de, tazim gibi hasletleri de bununla e, ölçebilirsiniz. Yani Kul olmak, köle olmaktır. Sadece Allah'a köle olmak, sadece Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmazsan, senin kalbinde pek çok ilahlar olur. Allah, insanda tek bir tane kalp yaratmıştır. Eğer o kalb sadece Allah'a sevgi beslemezsen, o kalbi şirk olan sevgiler doldurur. Yani Allah'ın o kalple bir ilişkisi kalmaz şirk olan sevgiler doldurur. Korkunda Allah'a birlemezse kalbinde bir sürü korkular oluşur. Allah'la alakası kalmaz o kalbin. Şeytan hükmeder. Şeytan vesvese verir. Şeytan seni korkutur. Tıpkı bugün insanların pek çoğunu korkuttuğu gibi. Sen böyle yaparsan, yani sadece Allah'a tevekkül edip, sadece Allah'ın emrettiği, sadece Allah'ın yasakladığı çizgilerde hareket edersen, işte şuna ters düşersin, buna ters düşersin, şu sana böyle yapar, bu böyle yapar, işlerin gitmez, ticaretin yürümez vesaire vesaire işten atılırsın. Bakın bu korkular hep şeytanın korkularıdır. Eğer kalbine Allah korkusu hakim olmazsa, Allah'ın korkusuyla o kalbi birlemezsen, korkuda birlemezsen, Bakın şeytan bu korkularla seni doldurur ve kalp nasılsa azaların fiilleri ona göre yürür. Eğer sevgide Allah'a birlemezsen Allah ilişkisini o kalpten keser ve sahte ilahların sevgileri o kalbe hakim olur. Dolayısıyla senin azalarından sahte ilahlara sevgi içeren ibadetler dökülür. Korkular da bu şekilde. Tazim, haşyet duygusu da böyle. Eğer Allah'a boyun eğmezsen, Allah'a tevekkül etmezsen pek çok şeye tevekkül ederiz. Bakın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam e, hullet sıfatı hakkında, yani halillik, yakın dostluk sıfatı hakkında önemli bir şey söylüyor. Yani Allah'ın pek çok velisi bulunabilir. Dost, veli de dost demektir. Halil de dost demektir. Ama halil özel bir dostluktur. Diyor ki, şayet içinizden bir dost halil manasında halil edinecek olsaydım Ebu Bekir edinirdim diyor, Halil edinirdim. Ancak diyor, benim Halilim Allah Azze ve Celle'dir. Bak, Halillik Allah'a has kıldı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Özel dostluğu sadece Allah'a. Velayet ise, falan ve filan benim velilerim değildir, benim dostlarım değildir, benim dostlarım müminlerin takva sahipleridir buyuruyor hadis-i şerifte. Yani kendi soyundan gelmesine rağmen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yakın akrabalar diye birilerinin işte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın dostu olduğunu zannediyorlardı. Fakat onlar <gülüyor> cürüm işleyen kimseler. Hatta ahir zamandan bahseden bir hadisinde de benim soyumdan, benim neslimden olduğunu iddia eden falan bir kimse çıkacak. Şunu iyi bilin, benim dostlarım ancak takva sahibi müminlerdir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu mana velayet manasıdır, velilik diyoruz. Evliya velinin çoğuludur. Allah'ın pek çok evliyası olabilir. Evliyanın tarifi ise hadislerde şöyle gelmiştir. Birbirlerini Allah için sevenler. Başka bir şey için değil. Yani muacirle ensar gibi, es hazreç gibi. Birbirlerine kanlı bıçaklı bir düşmanlıkları varken Sırf Allah için birbirlerini sevdiler Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında onun asabından oldular Bütün başka kinlerini, başka değerlerini terk ettiler Sadece Allah için olanda birleştiler İşte velilik bunlara Birbirlerini Allah için seven Allah için, başka bir gaye için değil Ticaret veya başka bir şey için değil Sadece Allah için ziyaret eden Bakın burada Hullet vasfıyla, velayet vasfı Eğer birbirine karışırsa Bir an yakın kelimeler olduğu için Mane olarak da insan aldanır Yanlış yapar Bazı kimselerin mesela Pek çok hayrını görürsünüz Allah'a yakınlık içeren Veya size iyilik Menfaat dokunduran Hayırlarını, iyiliklerini görürsünüz Bu iyiliklerinden dolayı Ona tamamıyla bir tevekkül Tamamen bir bel bağlama gibi Bir sevgiyle bağlanabilirsiniz işte burada kaybedersiniz. Allah sizi onunla imtihan eder. Her kime işte şu hulleti tahsis ederseniz, özel dostluğu, yakın dostluğu tahsis ederseniz, orada Allah sizi onunla imtihan eder ve çoğunlukla da e, o imtihanı kazanamaz kişi. Bakın, peygamberler de bunlarla imtihan edilmişlerdir. Peygamberler. Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'a aşırı sevgi besledi. Ne oldu? Uzun yıllar seneler süren ayrılık girdi. Yakup Aleyhisselam'ın gözleri kör oldu bundan dolayı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Ayşe Radiyallahu Anh'a ile imtihan edildi. Yani hanımlar içerisinde en sevdiği kimseydi. Bunu defaatle hadisinde de söylüyor. İlk hadisesi girdi. En sevdiği hanımıyla imtihan edildi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki Allah için sevdiğin kimsede dahi bir dozaj var tamamen bir bel bağlama, tamamen yani sadece Allah'a halis kılınması gereken bir şeylerin başka bir şeylere akı vermesi, yani velayetin hullete dönüşmesi, özel dostlara dönüşmesi, kişiyi bazı şeylerle imtihan olmasına sebebiyet verebilir. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselam sevdiğini dengeli sev, düşmanlık ettiğine de düşmanlığında dengeli ol buyuruyor. Yani her işte bir ölçü şart o ala dini halilihi. Kişi halilinin dini üzeredir. Dikkat edin bu hadise. Kişi dostunun dini üzeredir. Ama buradaki dostluk halillik geçiyor bakın. Kişi halilinin dini üzeredir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Benim halilim Allah'tır. Şayet sizden bir dost edinecek olsaydım Ebu Bekir olurdu diyor. Kişi, dostunun dini üzeredir. Halil manasındaki dostunun. Velisinin demiyor bak. Veli olan dostun demiyor. Halilinin, yani tamamen kalbiyle bağlandığı, her şeyle bağlandığı. İşte bu yüzden dikkat edin. Allah için sevdiğiniz birisi sizin ancak veliniz olsun ama haliliniz olmasın. haliniz sadece Allah olsun. Sadece ona tevekkül edin. Sadece Allah'a bağlanın. Siz bu bağlılığı kardeşinize, arkadaşınıza, hocanıza birisine bağladığınızda yani tam bir güven hep hayır görmüşsün ve ondan gelecek bir şeyden eminsin güven duyuyorsun tam anlamıyla hata da etse bu sefer sen ona yakında düşman olabilirsin. Niye? Çünkü sen olması gerekenden fazla bağlandın ona. O da sen aşırı yükleme yaptığın için senin istediğini veremedi. Çünkü o bir beşer. Bundan dolayı ona düşman olabilirsin. Sevdiğini dengeli sev, düşman olduğuna da dengeli düşmanlıkta bulun. Aslında şeriatın sınırlarında dursa kişi, yani sadece Allah'ın ölçülerini ölçü zaman, Allah ona bir meleke verir. Seveceği kimseyi bilir. Sevmeyeceği kimseyi bilir. Yani aynı şunun gibi, Ensara ancak münafık buğz eder. Ali radiyallahu anh için de söylüyor Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam. Taneyi yaran, içinden tohumu çıkaran Allah'a yemin ederim ki Allah Resulü Aleyhisselam bana şöyle buyurdu. Seni ancak bir mümin sevecek ve sana ancak bir münafık buğz edecektir diyor. Ali radıyallahu anh'ın sevgisi mesele. Kişi demek ki kalpte iman halis bir tevhid ile donatılırsa sevgisi sadece Allah için olur. Düşmanlığı da sadece Allah için olur. Bir Allah'ın düşmanına sevgi besleyemez, Allah'ın dostuna da düşmanlık besleyemez. Kalp düzgün olursa Ali radıyallahu anh'e düşmanlık edemez. Bir mümin onu sevmeden edemez. Bir münafık ona buğz eder. Ensarı böyle nitelemiştir. Ensarı ancak mümin sevecek münafık buğz Ama Ensar'da şöyle var, Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam işte ganimet taksiminden dolayı e, bir sürü sıkıntı çıkarmışlar falan filan. Bakın haklarında ayet inmiş Ensar'ın. Kınayıcı ayet. Yani haklarında Ensar'ın hakkında kınayıcı ayetler inmiştir. Hem de imanla ilgili meselelerde. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bir ganimet taksimi yapıyor. Bu işte eee İtham edici sözler ensardan sadır oluyor. Yani bizi gözetmedi de falancaya filancaya verdi diye. Yani bu e, müellefe kulüp denilen adamlar İslam'a girmiş ama bilmecburiye girmiş. İşte bunlarla savaşılmış mesela Hayber'de veya falanca yerde savaşılmış. Bunlar da kılıç zoruyla İslam'a girmiş bulunmuşlar kendilerini korumak için. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte müellefe kulup kulüp bunlardır. Zorla İslam'a girmiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ganimet mallarından bunlara pay veriyor. Fazladan veriyor ki bu malla kalpleri İslam'a iyice ısınsın. Çünkü kalplerin şu yapısını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iyi biliyor. Allah en iyi bilendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yani ile bildirerek bunu yapıyor. Bazıları i̇bn Abbas radıyallahu Hayd Suresinin 11. ayetinin tefsirinde yaptığı gibi bazıları İslam'a girerdi işte ganimetler var danimetler veriliyor. Bu yüzden girerdi. Eğer koyunu iki tane doğurur, hanımı erkek çocuk doğurur, yani işleri yolunda giderse bu İslam ne güzel dinmiş derdi. Ama koyunu kısır çıkar, doğurmaz. Hanımı işte kız doğurur veya işleri yolunda gitmezse bu kötü bir dindir der, Bazı irtilat ederdi diyor. İnsanlarda böyle bir yapı var. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zoraki İslam'a girmiş bazılarının gönüllerinin İslam'a iyice Isınması. İslam'ın amellerini yaparak da Müslümanlarla ilişkilerinde de e, belli bir sınırda hareket etmekle bunlar İslam'a iyice adapte olacaklar. Bunu gözeterek bunlara fazladan veriyor. Ensar da bunun hikmetini bilmediği için itiraz ediyorlar. Yani hak eden biziz, savaşan biziz. Bize az veriyor da onlara çok veriyor diye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu laflar ulaşıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nedir sizde duydun bu sözler diyor. Ey Allah'ın Resulü ne duyduysan odur diyorlar. Yani inkar etmiyorlar. Ne duyduysan o. Münafıklar gibi de yapmıyorlar yani. Münafıklar geliyorlar inkar ediyorlardı. Yeminler ediyorlardı üstelik. Ne duyduysan o Ey resul Resulü diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları teselli ediyor. İnen ayet onlarla yani imanı nef yedici, tehditler içeren bir şekilde iniyor aldık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlar teselli ediyor. Siz diyor Medine'nin Herhangi bir sokağa gitseniz ben sizle gelirim. İstemez misiniz onlar dünya malıyla geri dönsün evlerine? Siz de Allah'ın Resulü ile dönün. Bununla teselli ediyor. Bu ensarı sevmek imandan. Onlara buğz etmekse nifaktan diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki sebebi bakın uzunca bir şey. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada müthiş bir tevazusu da var. Siz diyor, deseniz ki diyor, ey Allah'ın Resulü, sen kendi memleketinden kovulmuş olarak geldin, biz seni barındırdık, şunu yaptık, bunu yaptık deseniz diyor, hiçbir şeyi inkar etmem diyor, aynen siz bunlar yaptınız diyor. Siz bana bunlar yaptınız. Yani insanlar beni yurtlarından çıkarırken, kovarken, bu davetten yüz çevirirken, siz hucak kaçtınız her türlü desteği siz yaptınız yani bu İslam'ın temellerinin ilk yükselmesinde destek olanlar sizlerdiniz bu büyük bir vefa tevazu yani o Allah'ın Resulü böyle olmasına rağmen siz böyle böyle deseniz ben yine size kızmam diyor hakkınızdır böyle demeniz diyor bunu da diyebilirdiniz diyor onları Allah Azze ve Celle kitabında temize çekmiştir Muhacirlerden ve Ensar'dan ilk öne geçenler, bunlardan Allah razı olmuştur. Ve onlara güzellikle tabi olanlardan, onlara güzellikle tabi olmayı da sonrakilere farz kılmıştır. Onlara güzellikle tabi olmayı, yani çirkinliklerinde değil, yanlış yaptıkları bir işte değil. Allah Resulüne sanki şu itiraz gibi bir şeyler içeren şu sözlerinde değil ama Allah Resulüne destek olmalarında. Herkesin yüz çevirdiği bir anda hakkın safında yer almakla onlara tabi olanlara ta kıyamet gününe kadar Allah rızasını yazmıştır. Kim bu yolda yürürse böyle. İşte bizim yolunda yürümeye çalıştığımız dava onların üstlendikleri uğruna kendi akrabalarla icabında savaştıkları kimisinin babasının, kimisinin amcasının, kimisinin kardeşinin kellesini alıp gelip Ey Allah'ın Resulü bu bir müşriğin kellesidir diyerek getirdiği bir dava bu. Allah için sevgi. Allah için sevgiyi nefsin için, tabiatın için sevdiğin annenden, babandan, akrabandan, arkadaşından, ticaretinden, falanından filanından bu sevgilerin hepsine tercih ediyorsun. Ömer radıyallahu anh bir gün diyor ki, Ey Allah'ın Resulü nefsim hariç, canım hariç iyi bir şey söylediğini düşünüyor Ömer radıyallahu anh burada. Canım hariç her şeyden çok seviyorum Ey Allah'ın Resulü seni diyor. Olmadı diyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Canından da fazla sevmedikçe olmaz. Ey Allah'ın Resulü seni artık nefsimden de fazla seviyorum diyor. Yani ne canın, ne anan, ne baban, ne malın, ne mülkün hiçbir sevgi Allah ve Rasulünün sevgisinin önüne geçmeyecek ama bizim bu bahsettiğimiz sevgi Allah Resulünün kaşının, gözünün, güzelliğinin sevgisi değil. Onun dininin sevgisi, uğruna savaştığı Kavminden e, hicret etmek zorunda kaldığı, türlü sıkıntılara katlandığı dava için sevmek, Allah için sevmek, Allah'ın dini için sevmek. Yani bizim e, harekete geçmemize, lehte veya aleyhte bir takım tavırlar almamıza sebep olan tek sevgi, tek korku, tek tazim işte e, Allah Azze ve Celle'ye halis kılınmış şeyler olmalı. Bunun dışında bizim kendi tercihlerimiz girdim mi araya, Allah bizden bunları kabul etmez. Kim başka bir şey katarsa Allah için yapılan işlerine, amellerine Allah böyle amellerden beri olduğunu bildirmiştir. Teberri etmiştir, uzaklaşmıştır ve o kimselerin, yani Ebu Hurey Radisi'nde geçtiği gibi şirk karıştıran, rüya karıştıran kimselerin cehenneme sürülmesini emrediyor Allah Azze ve Celle. Bundan Allah'a sığınırız. Yani gaflet edeceğimiz bir an yok sürekli dikkatli amel etmemiz gerekiyor. Gaflet ettiğimiz anda uyumayan düşmanımız var. Yani ne Allah'tan gafil olacaksın, Allah'a zikretmekten gafil olacaksın. Tevekkülünde, amellerinde Allah'a samiyetten gafil olacaksın. Ne de seni her an saptırmak için hep gaflet ettiğin anları gözleyen şeytandan gafil olacaksın. O bununla vazifeli. Allah Azze ve Celle iblise Kıyamet gününe kadar ona ve ordusuna mühlet vermiştir. O da yemin etmiştir ki ben onların sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından yanaşacağım. Yani sağdan yanaşması, soldan yanaşması bunları açıklamıştık. Sağdan yanaşması böyle dini göstererek, ibadet gibi göstererek bidatlerle kişiyi amel ettirmesi. Soldan yanaşması dünya ile aldatması. Önden yanaşması kişiyi geleceği hakkında kuruntulara sevk etmesi. Arkadan yanaşması, geçmişe hakkında korkulara sevk etmesi. Yani ümit ve korku dengesini bozması. Sağdan ve soldan yanaşması da kişinin ibadet şuurunu, Allah'a bağlılık ve tevhid şuurunu yok etmezdir. Bunların hepsini yapmak için Allah Azze ve Celle'ye yemin etmiştir İblis. Allah Azze ve Celle sen mühlet verilenlerdensin buyurmuştur. Ona bir mühlet vermiş, bu imkanı vermiştir. Yalnız diyor Allah Azze ve Celle, Hicr suresinde bildirildiği gibi illel muhlasun ancak ihlas sahibi olan kullar müstesna. İşte ihlas gaflet kabul etmez. Gaflet ettiği anda insan yaş Allah korusun şirke, bidate, bunun gibi tehlikeli vadilere düşer. O zaman şeytanın oyuncağı olur. Ne zaman ihlastan uzaklaşır insan? işte şeytan ona galip gelir. Allah bizleri bilerek amel eden ve yaptığı amelinde bilerek bunun karşılığını bir bilinçle ilimle Allah'tan talep eden kullarından eylesin. Ameli boşa giden yüzüne çarpılacak kimse eylemez. Evet, eylemesin. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe illâ ente ve esteğfuruke ve